Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zhunubina ve mavlana Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ala ikhwanih minal nebiyyin vel mürselin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in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 İnne Allah basirun min ibad. Allahum salli ve sallim ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala alihi. Adud kemalillah ve kema yalin kubi kemali. Gayruhan alamin zahir ve batinimizi envaru imaniye ve kuraniye ile menavver ile. Amin. İç teş bütününe ile Tevfikatü Sübhan'ın her halükârda bizlere yâr eyle. Hepsini şeytanın şerrinden bizleri masûl ve mahfûz eyle. Kündemizi cennet ve cemaullah şerefiyle şerefi Amin. Âmin bi hormati seyyidim ve selim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhtemelen son derse kadar bu fasılda namazın ehemmiyeti, sadece muhtevası üzerinde durup bir fikir vermeye çalıştım. Ne namazın fazaili bundan ibarettir ne de ben muhtevasını anlatmış oldum. Bu mevzuda ben bir fikir verdiğim gibi ileride yüzlerce insan size daha parlak, daha cazip şeyler inşallah anlatıp bir fikir vermeye çalışacaklardır. Bu derste onun tevfikine istinad ederek hadizatında yine namaz olmakla beraber, namazlar arasında hususiyeti olan kısaca Cuma namazından, Cuma'nın manasından bahsetmeye çalışacağım. Bahsedilen şeylerde gönül doluluğu ve taşkınlığı içinde bir yumun, bir bereket müşahede edilmemiş olabilir. Arz ettiğim gibi ben daha ziyade manaya dikkat çekmeye çalıştım. Cuma namazı, sair namazlardan namaz olarak farksızdır. O da kıyamdan, rükudan, secdeden, celseden ve kavmeden ibarettir. O da insanın kanat çırpıp Rabbine doğru yükselmesinden, yani bir arşiyesinden ve miracından ibarettir. 14 asır evvel yaşamış rehberi i ekmelinin yanına fikren, hayalen gitmek, O'nun yanında veya arkasında durmak O'nun dediği sözlerle Rabbine müracaat etmenin ifadesidir, fiili ifadesidir. Günde beş defa zamanımızı parçalayıp O'na tad ve tuz beş vakit namazda kattığımız gibi, haftayı böler, parçalar biçime koruz, cuma ile böler, cumaya da bir nur serperiz. Ramazan-ı Şerif ayı senenin içinde neyse. Haftanın içinde Cuma odur. Cuma, Allah'ın yarattığı günler içinde en kıymetli gündür. Anı geldiği an o hususa dikkatinizi rica edeceğim inşaallahu Teala. Biz Cuma'da da haftalık saatimizi, o saatin belli bir noktayı göstermesine göre ayarlar, o an gelip çattığı an bütün hissiyatla taif ve kalbimizle Rabbimize teveccüh etmeyi düşünürüz. Bu noktaya işareten Fahri Kainat Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyururlar ki: Öğleden ikindi arasında insanın işleyeceği günahlara kefaret vardır. Yani öğlen namazı ikindi namazı arasında işlenilen küçük günahlar lemem dediğimiz şeyler namazla silinmiş, süpürülmüş olur. Kılacağınız namaz sabah, akşam, öğlen, yatsı bu küçük günahlara kefaret olur. Cuma'dan cumaya işlenen şeylerle, şeylere de kılınan cuma namazlarıyla kefaret vardır. Aynen öyle de Ramazan'dan Ramazan'a da kefaret vardır. Böyle demekle Fahri Kainat Efendimiz günü belli bölümlere ve parçalara ayırır. Namazın namazsız zamanlara dahi nur, nur serptiğini gösterir. Haftanın yedi gününü böler, parçalar. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, Araplar böyle sayarlar. Ve Cuma günü, cemaat günü. Maşeri vicdanın belli bir noktaya teveccüh etmek suretiyle, Cenab-ı Hak'tan gelenleri sırrı ahadiyetle aksetme, istifazı etme ve istifade etme günü. Bu manaya da dikkat rica edeceğim. Haftayı da Cuma ile parçalar. İnsanları, Allah'a yaklaşabilecekleri bir yere yükseltir Cuma'da. İnsanlar Cuma ile Rabbin rahmetinden istifade etme yolunu düşünürler. Yani altı gün namaz kıldıktan sonra ülufü almak üzere belli bir gün, belli bir noktaya yükselirler ki, o gün etekleri mücevherlerle dolar şuurluların, hatta gönül vermişlerin. Bu bir haftalık seyahatin neticesinde belli şeyleri Rab'den alma, istifade ve istifaz etmek üzere belli bir doruğa ulaşmanın ifadesidir. Daha evvelki cemaatler cumayı ifsad ettiler, Fahri Kainat Efendimiz buyurur. Biri pazara, biri cumartesine sahip çıktı ve kendi günlerini ifsad ettiler. Ama bu alışta da bir yanlışlık vardı. Cuma yer gününde beşerin meydana geldiği gündü makro alemde. Normal alemde hissemize düşen 24 saatlik günler içinde haftanın tek günüydü. Adeta merkez dediğimiz alemde çok geniş bir çapı olan günler dediğimiz şeyler devrini tamamlarken atomlar alemine tekabül eden bu devri daimde bu seyrü ü nasıl küçülüyor gözle göremiyoruz atomun gününü. Aynen öyle de bu arada normal alemde bir dönüş vardır. Bunda da cumalar, numartesiler, pazarlar, pazar etesiler vardır. O büyük alemde de vardır. Buradaki Allah'ın günü oradaki güne tevafuk ettiği zaman esas, kilidin şifre noktaları birbirine gelmiş gibi çözülecek. Ve siz kalbi arşiyenizi ve kavsiyenizi yapma imkanına sahip olacaksınız. Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam gününe sahip çıktı. Cuma devam ediyor. Ve kıyamete kadar devam edecek müminler cuma gününü ihya edecekler inşallah. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cibril bana onun beşaretiyle geldi buyuruyor. Elinde nokta taşıyan bir ayna ile Cumanın beşaretiyle geldi. Bizden evvelkilerin de günleri vardı, onlar bize bu noktada sebkat etmişti. Fakat biz kıyamet gününde evvelin ve onların önüne geçeceğiz buyuruyor. Çünkü ifsad edilmiş bir merküpla yol alınmaz, ifsad edilmiş bir sistemle mesafe kat edilmez, ifsad edilmiş bir sistemle matluba maksuda vasıl olunamaz. Onlar günlerini yani vesilelerini, yani Kavsiyeler ve Harşiyeler çizacakları günü iftad ettiklerinden ötürü o noktaya o doğruya ulaşamadılar. Biz haddi zatında, zaman itibariyle sonradan geldik, fakat onlara sefkat ettik, yarışı kazandık buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma en muhte muhtevalı, en ağır, en çaplı bir namazdır namazlar arasında. Onun için Allah Resulü El Cuma'tu حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى Her Müslüman üzere sabit bir hakikattır, bir vücuttur, mü'min bunun kadrini, kıymetini bilecek, eda etmeye çalışacaktır. Ben müfredatı ayetten mevzuya girmek istiyorum. Mevzuya dibacede şeref, yümün ve bereket getirsin diye, Dibace yaptım. Ayeti kerimede nidadan, zikirden, lehirden bahsediliyor. Kısaca bunların üzerinde duracağım, ikişer üçer kelimeyle. Kur'an ferman ediyor. Ya eyuha ladin amenu idanudiya li min yom <gülüyor> aljum'a. Cuma günü namaz için çağrı, nida vaki olduğu zaman. İza kelimesi fi manasına da gelir Cuma anında, zeval vaktinde çağrıldığınız zaman. Bu kadar teferruata inmeyi sizin için faydalı bulmuyorum. اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ Cuma Cuma gününde namaza çağrı, nida vâkı olduğu zaman. فَسْعَوْا اِلٰى <Sessizlik> nida اللّٰهِ Nida ezanı Muhammed'i aleyhissalâtu vesselam'dır. Müslümanların gülbankı olan ezan-ı aleyhisselatu Aleyhissalatu vesselam'dır. Günde 5 defa minarelerde yukarılara doğru Hazreti Muhammed'in adıyla sallallahu aleyhi ve sellem Şehbal açan ezan-ı Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Cuma günü okunan ezanlar arasında ezan Hanefi mezhebine göre dışarıda okunan ezandır. Fahri kainat Efendimiz zamanında ise Cuma günü ezan dendiği an akla gelen şey, Hatip hutbeye minbere çıktığı zaman, minberin karşısında caminin önünde okunan ezandı. Yani hutbeye davet ezanıydı, hutbeyi dinlemeye davet ezanıydı. Zikirden murad da hutbe başlayan namazdı. Hulefâ-i Raşidinden Hazreti Ebû Bekir ve Ömer devrinde de böyle devam etmişti. Müslümanlar gün be gün çoğaldıkça ses yetişmez ulaşmaz hale gelmişti. Onun için Raşid Halifelerden Zinnurain olan Hazreti Osman radıyallahu anh bir de Zervada bir ezan okuttu halka duyurdu. Sonra da hatip minbere çıktığı zaman hutbe ezanını okuttu. İcma vakı olduğundan bu ezan üzerinde asıl namaza ve hutbeye davet bu sayıldığından Hanifi mezhebinden büyük bir zümreye, bir kitleye göre minberde hatip, minbere çıktığı zaman okunan ezan sünnete riayeten teberrük ve teyemmünen devam ettirildi. Asıl ezan ise dışarıda okunan ezan sayıldı. Büyük bir kısım fukahaya göre ise ezan yine minberin karşısında okunan ezandır, dıştaki sadece halkı namaza davet ve ilamdan ibarettir. Bunun üzerinde de durup, münakaşasını yapmayalım. اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma günü Allah'tan size davet çıkıp camiye davet edildiğiniz zaman, mihmandarınız benim, sizi misafir edecek benim, ziyafetime icabet edin, turfanda nimetlerinden istifade edin diye davet çıkaran Allah Celle Celaluhu. Davetiyenin başında ve sonunda adıyla kendisinin davet ettiğini bize anlatan Allah Celle Celaluhu. Düğün velime davetiyelerinin altında babası, annesi, Ali, Veli yazılıyor. Allah'ın davetiyesine Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah'ın davetiyesine La ilahe illallah ile devam ediliyor. Allahu Akbar muhterem efendim gibi başlıyorsun. La ilahe illallah, sizi davet eden falandır diyor. Mabudu mutlaktır, maksudu u bil istihgaktır, gönüllerin sevgilisidir, akılların terbiyecisidir, soluklarınızı tanzim eden, sizi kurbu huzuruna alan, bir merdivende yükseltir gibi arşı kemalata çıkaran Allah'dır, davet ediyor. اِذَا نُودِيَ لِصَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma günü nidvak olduğu zaman fasav ila zikrillah. Fasav ila zikrillah Allah'ın zikrine koşun. Fasav kelimesini sahabe farklı anlamış. Bu anlayışta sahabinin derih anlayışı bizden biraz farklı olduğu için öyle anlamışlar. Biz onların bir kısmının anladığı gibi bihlayula da hemen anlamayız bunu. İbn-i Mefruf der ki, Fes'av, Arapça'da sayeden demektir, sayık, koşmak demektir. İnsanın rahatlıkla yürüyeceği, seri hareket edeceği hale gelmesinde hâli sa'i denir. <gülüyor>. Hatta izâ belagâ mâhu s-sa'yâ, İsmail Aleyhisselam, İbrahim'le koşarak yürüyecek hale gelince, rahat yürüme hâli, Kur'an bu tabiri alıyor, Fes'av ilâ zikrilleh. İbn-i Mesud der ki, eğer buradaki sayi olsaydı, yani Allah'ın maksadı fes'av sözüyle koşmak olsaydı, vallahi benim rıdam sırtımdan düşercesine koşardım. Araplarda bu sözün bir manası vardır. Onlar rıdalarını cübbelerini sırtlarına atar, böyle kollarını geçirmezlerdi çok defa. Ve koşarken de bu çok defa düşerdi, onun için tutarlardı. Sari koşma halini ifade ederken sırtından ridası düşüyordu sözüyle anlatırlar. Eğer Allah'ın bu ifadesinden ben koşmayı anlasaydım ridam sırtından giderdi buyuruyor. Belki bu yürümektir diyor. Şevk içinde mescide yürümektir. Onun için Cenab-ı Ömer "Fes avamtau" diyor veya Siz yürüyün, yürüyerek gidin zikrullah'a hudbeye ve namaz kılmaya yürüyerek gidin, diyor. Bunun üzerinde durmanın bir manası vardı. O devrin şevkli, zevkli, aşklı insanı, zaten ne vakit namaza çağrılırsa koşa koşa gidiyorlardı, namaz bahsinde bu nokta üzerinde durdum. Ezan-ı okunurken camiye koşma onlar için en zevkli şeydi. Hatta vakit gelip de ezan okunmadığı zaman erihna ya Bilal diyorlardı, biraz içimize su serp bizi ferahlandır. Dünyadan boğucu ehvalinden ve ahvalinden bıktık, usandık ve bunaldık. Biraz içimize su serp ezanı Muhammed'iyle boşalalım Allah'ın huzurunda, veya nurla dolalım, sırla dolalım Allah'ın huzurunda diyorlardı. Bu mana bütünüyle onların her halinde olduğundan Cuma'da belki bir fark görmüyorlardı. Ama Fes'av haddi zatında, müminin aşkının, heyecanının, iç âlemdeki helecanının ifadesidir. Bu manada Allah'tan size bir davet çıktığı zaman koşacaksınız müminler iseniz. İşte sizin iç heyecanınıza, aşkınıza ve coşkunluğunuza Kur'an tercüman olarak diyor ki, siz namaza gidin. Esasen sizin bu mevzudaki gitmeniz koşma şeklinde olacaktır. İşte ben buna mümaşat yapıyorum. İfadede tenezzülatta bulunuyorum. Siz koşun diyorum. Halbuki namaza giderken ve kar ve sekine içinde gidilecek. Yani içiniz koşmak istiyor. Sizse mümine yakışır ve kar ve ciddiyetle iç koşkunluğunuzu frenliyorsunuz. Ağır ağır gidiyorsunuz. Yetiştiğinize yetişiyorsunuz yine İbn Mesut ve Hanes hadisiyle fevt ettiğinizi de kaza ediyorsunuz Ama iç coşkunluğuyla gidiyorsunuz Ağırbaşlı gidiyorsunuz ama eğer sizden ağır başlık istenmeseydi çocuk gibi koşacaktınız Erzana. Kur'an sizin bu ruh aletinize tercüman oluyor. Onun için buradaki saiden maksat diyorlar ki ameldir Mescidin yolunda olma, Mescidde hudbede bulunma, namazı edada bulunma. Fes'av'den maksat budur, siz buna gidin diyor Allah kere celalühü. <gülüyor> وَذَرُوا الْبَيْحِ Mescide giderken tabi ki beyi alışverişi, ticareti terk edeceksiniz. Sizin için en cazip şey ticaret olduğu için onu söylüyor. Demek değildir ki memur masanın başında oturuyor, ezanı Muhammed'in onu davet ettiği zaman, Nida gelip kendisine ulaştığı zaman alışveriş yapmadığı için emir ona vaki olmamış, hitap ona ulaşmamıştır. Katiyen ve katibeten. En cazip noktayla sizi bir şeyden men ediyor. Yani kazanç yapmak sizin için çok cazip ve çok tatlıdır. 3-5 kuruş daha kazanayım diye düşünürsünüz. Dükkanınızı yarım saatte açık tutmayı düşünürsünüz. Kulağınıza Allah'ın daveti gelip ulaştığı zaman hemen bu Allah'ın davetine icabet edeceksiniz. O halde bunun çok kuduğunda olan meseleleri rahatlıkla bırakıp Allah'ın davetine icabet edeceksiniz. Bir yerde ahbaplık yapıyorsunuz, evinizde oturuyorsunuz, ekininizin başındasınız, tohum atmanın başındasınız. Ezan-ı Muhammed'i kulağınıza geldiği an, duyduğunuz an koşacaksınız ibadeti i etmek üzere. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Biliyorsanız bu krevi saadetiniz, Rabbi hoşnut etme açısından bu daha hayırlıdır. Biliyorsanız Allah'a yükselmeye götürücü cuma namazı sizin için daha hayırlıdır. Biliyorsanız bütün bir haftanıza nur serpecek cuma, sizin yaptığınız, yapacağınız şeylerden daha hayırlıdır. Biliyorsanız Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği bu ziyafet sofrasındaki ilahi nimetlerin belki başı, belki sonu, belki hepsinden en üstünü Cuma namazını eda etmek sizin için daha hayırlıdır. Sizin ilim ve irfanınıza mutlak bir ifadeyle havale edilmiş. Yani Allah'la aranızdaki münasebeti biliyorsanız, Resulullah'la münasebet kurduysanız. Kur'an'ın emirlerinin ne demek olduğunu ağırlığıyla vicdanınıza hissediyor iseniz, namazın için, içinizde neşvesini duyuyor iseniz, cuma namazının ne demek olduğunu size anlatmaya lüzum yok, siz bunu biliyorsunuz. Öyleyse nida kulağınıza geldiği an, alışverişi terk edecek, mümine yakışır ve ve ciddiyet içinde mescide koşacaksınız, ben de koşacaksınız tabiriyle ifade ediyorum. Yani koşma neşvesi, şevki ve zevki içinde bulunacaksın. Feyda <gülüyor> iza kutiyatis salatu fantashiru fil art. Namaz bitince yeryüzüne yeniden yayılıverin, dağılıverin. Ve bi taqumin fadlillah. <gülüyor> Allah'ın fadlından hissenize düşen şeyi talep edin. Bu dünyada olabilir, ukhra da olabilir. Enes bin Malik radiyallahu anh hazretleri diyor ki: Cuma müminlerin bayramıdır. Cuma eda edildikten sonra çıkın Allah'ın fazlından istenizi alın sözünün hedefi de şudur: Hastalar ziyaret edilir, çıkılır, cenazeler teşii edilir, müminler birbirlerine selam verir ve el-hubb filah hükmünce mümin kardeşlerini ziyaret ederler. Fata'u min fadlillah ayetinin maksadı budur. Bunu anlatıyor bize. Ama başkaları başka şekilde anlamışsa biz cem edelim diyelim ki. Dünyevi ve uhrevi Allah'ın lütuflarından istifade edin, maddi-manevi fazl ilahiden istifade edin. Cuma namazını kının, dolun, içiniz durulaşsın ve berraklaşsın, hayatınız düzene girsin, mesuliyet duygusu altında, Allah'tan içinize gelen esintilerin havası altında, tesiri altında, çıkın nurlu ve yümünlü bir hayat yaşayın. Haliyle alttan da üstten de size ümünler, bereketler, fazıllar gelecektir. Bunlardan da istifade edin. Vazkurullaha kethiran allekum tuflihun. Biraz Enesitey diyor gibi. Allah'ı çok anın ta kurtuluşa, felaha eresiniz. Ve iza ra'u ticareten ev lehvenin fattu ileyha ve onlar bir ticaret, bir lehiv, bir eğlence, bir davul zurna çalınması, bir cumbuş gördükleri zaman, hemen etrafından dağılıverdi ve seni hudbede terk ediverdiler. Bu da bir şeyi anlatıyor bize. Cuma farz kılınmıştı. Cuma çok önceden farz kılınmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif etmeden, belki ettikten sonra yerinde arz edeceğim. Ama bir gün Efendimiz ve sellem, minberde hutbe irad ederken, cemaat kendisini dinlerken, Dehya İbn-i Halife anh Hazretleri Şam'dan ticaretten dönüyordu. Davul-zurna sesi duyulunca, cümbüş duyulunca halk açlık ve kıtlık içindeydi. Hutbenin ve Cumanın adabı mevzunda da daha bir şey bilmiyordu. Aleyhissalatu vesselam'ın berde dinleme mecburiyetini henüz müdrik değil idiler. Zannediyorlardı ki istifade için dinleriz. İstediğimiz zamanda kalkar gider, sonra yine dinleriz. Onun için dışta davulun zurnanın sesi duyulunca herkes kalktı gitti. Bize vakayı nakleden Salmanu Farisi gibi, İbni Mesud gibi, Bilal gibi kimseler diyorlar ki sadece caminin içinde 12 kişi kaldı. Buhari ve Müslim'de Hulefâ-i Raşidin'in de adını görmemekle beraber, etrafçılar ve rical, rical hadisi çok iyi bilen, sahabeyi çok iyi bilenler, diyorlar ki Hulefâ-i Raşidin dahil 12 kimse kaldı mescitte. Allah Resulü şöyle buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, فَوَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوِتَّبَىٰ اٰخِرُكُمْ اَوْوَلَكُمْ لَا اَلْتَحَبَ عَلَيْكُمُ الْوَادِ نَارَ نَوْكَ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer geride kalanlar önde gidenlere uysa gitselerdi, şu sizin içinde bulunduğunuz vadi ateşle dolacak, sizi cayır cayır yakacaktı. Nebiyi minberde yapayalnız bırakma sizi mahvedecekti. Bereket ki Cenab-ı Hak, şurada kalan havari sayısı on iki tane mümine Cenab-ı Hak şuur ve idrak verdi kendilerine talim gelmeden, işin nezaketini cemaat halinde henüz kavramadan, bu işin şuuruna vardı, nezaketini idrak etti, orada ikamet ettiler. Büyük bir belanın def-ü refi için para döner oldular. Vadi ateşle dolmadı. Nebinin minberde terk edilmesi korkunç cinayettir. Bu mana aşağıya doğru da gelir. Sizde hutbeye karşı, mevizeye karşı, aynı tavrı takındığınız zaman, derecesine göre aynı şey sizin için de bahis mevzudur, bir itap vardır. Onun için sahabi ayağına pranga vurulmuş gibi, çiviledi kendisini, hutbeyi dinlemeye devam etti daha sonra. Kılını kıpırdatmadın. öylesine edeble dizde oturdu ki namaz süviyyetini aldı mesela. Ve devri Risalet Benahide, Hususilâ Hazreti Ayşe'nin Âişe'nin ifadeleri içinde, hutbe iki rekat namaza mukabil geliyordu. Çünkü tıpkı onun gibi huzur içinde, huşu içinde ve hudu içinde dinleniyordu. Evlah benim نِنْفَدُّۜ Bir de lehiv var burada. Eğlenceyi duyduğunuz zaman ki davul zurna idi, sahabinin mescitten çıkışı, davul zurna dinleme olmamıştı. Belki Davuzluğun'a gelen karbanın geldiğini haber veriyordu. Onlar karbandan bir şeyler almak için dışarıya çıkmış, kervanı öyle karşılamışlardı. Bir nokta yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum bunu. Ama ne olursa olsun, camiyi, cemaati bırakıp ticareti ter tercih edenleri Allah tenkit ediyor. Lehve koşanları Allah tevbih ediyor, ne olursa olsun. Lehvin mübah olduğu, meşru olduğu meselesi istinbat edilemediği gibi, sahabinin lehve koştuğu meselesi de istinbat edilemez. Cuma sizin günlerinizin en hayırlısıdır. Cenab-ı Hak Cuma'ya hazır olan melekler hürmetine, Cuma'da bize bakışı hürmetine, bizi kendisine daima baktırsın, ahirette kendisini göreceğimiz bu günde, görmemize vesile olacak Cuma günü ibadetini, sahi günlerimizi tenvir edecek şekilde edaya bizleri muvaffak kılsın. خَيْرُ يَوْمِكُمْ طَلَعَةْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ Cuma" buyuruyor. Sizin en hayırlı gününüz, üzerine güneşin doğup battığı en hayırlı gününüz Cuma günüdür. O Kurban bayramından da, Ramazan bayramından da, Arefeden de terviyeden de daha hayırlıdır, Fahri Kainat Efendimiz e haber veriyor. Cuma günü seyyidül eyyamdır buyuruyor. El-cumu'atü seyyidetül eyyam veya seyyidül eyyam. Günlerin Efendisi olduğundan yerinde sabit durur Cuma. Bayram oynar, arefe oynar, terviye oynar, teşrik günleri oynar da Cuma, efendiye has durumunu muhafaza eder. Haftanın sahil altı günü Cuma'ya göre vaziyetlerini alırlar. O değişmediği için biz Cuma ertesi deriz, Pazar deriz, Pazartesi deriz. seyyid Eyyam'dır. Makro alemdeki günlerin, orada dönende veran günlerin, alemimize tekabül eden şeklinden ibarettir. Bu noktaya Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'in bakar, ve bir kısım hakikatlara telmihte bulunur sözünün manasını bir ders evvel arz etmiştim sizlere. Zaman Allah'ın vaz ettiği hava ve istikameti aldı ve kazandı. Sözüyle anlatmak istediği maksadı nebevi üzerinde, az dahi olsa durmuştum. Onun içindir ki, müminler Ramazan bayramından, Kurban bayramından daha ziyade Cuma'ya ihtimam gösterirler. Ama haftada bir defa olsun Cuma namazına gelmeyi de ağır bulanlar, teselli için bayramdan bayrama gelirler. Cenab-ı Hak içlerine nur serpsin, hakiki imanı kalplerine ilfa buyursun, ibadetin neşvesine ulaştırsın. Nerede bayram, nerede Cuma? Sahabi bayrama verdiği ehemmiyetin yüz katını Cuma'ya veriyordu. Cuma'yı terk etmiş bir sahabi gösterilemez, varsa hakkında aleyhinde destan yazılmış, dillere destan olmuş, Mahvolma mevzunda bize misal olarak intikal etmiş bir insan vardır. Cuma'yı terk etmiş sahabi yoktur. Cuma'nın şartlarını haiz, her fert kaçırmadan onu eda etmiştir. Zamanımızın tarikü salat olanlarına Cenab-ı Hak ilham ve rüştünü bahşeylesin, sırat-ı müstakime hidayet eylesin inşallahü Teala. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Lafızlar değişik olarak rivayet ediniz. Mantarakal cumuata salasan min ghayri uzrin tab'a Allah ala qalbi. Mazeretsiz üç cumayı terk eden adamın kalbi mühürlenir. beş vakit namazın neşvesinden mahrum kalır. İbadet aşkı içine girmez. Allah'ı sevemez, Peygamber'i tanıyamaz. rehber ekmelini takdir edip arkasındaki kemer ve içinde duramaz. Kalbi mühürlenir, ibadet aşkı ölür, ibadet şevkü ölür. Allah'ın huzuruna gelirken, getirilirken, boynuna ayıp takılmış da sürüklenerek getiriliyor gibi getirilir. Arkadan düttürerek, düptüre önden çekerek geliyor gibi gelir çünkü kalbi hayatı ölmüş, ruhi hayatı sönmüş, cismaniyete gömülmüş, behimiyetin içine saplanmış kırtlağına kadar. Allah Resulü ifade buyuruyor. Başka bir rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üç cumayı mazeretsiz terk eden فَقَدْ نَبَزَ الْاِسْلَامَ عَلٰى وَرَٰى اِذَهْرِ وَيَا وَرَٰى اَذَهْرِهِ Üç cumayı terk eden insan, İslamiyeti arkasına atmış demektir. Yani meseleyi kulağının arkasına atmış demektir. İslamiyetle artık gayrı o kadar münasebeti kalmış demektir. Başka bir hadis-i şerifte ise tehdit ve terhib mahiyetinde. لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ en وَدْعِهُمُ الْجُمُعَاتِ اَوْلَ يَهْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِل۪ينَ اَوْكَ مَا قَالٍ Bir cemaat ya Cuma'yı terk etmekten vazgeçecektir, veya Allah onların kalplerine mühür vuracaktır da, gayrı ondan öte gafiller güruhü içine girecek, duymaz, duygulanmaz, heyecanlanmaz fertler haline geleceklerdir. Ya Cuma'yı eda edeceksiniz, kalbiniz üçşar olsun, haftanıza nur serpilsin, Beş vakit namazın zevk ve şevkini duyasınız vicdanınızda. Veya Allah muhafaza buyursun, terk ettiğiniz zaman kalbinize mühür basılacak. Siz sebebiyet vermiş olacaksınız, kesbiniz buna sebebiyet vermiş olacak. Sonra da gafilin güruhu arasına girecek, duymayacak ve duygulanmayacaksınız, hissetmeyeceksiniz. İstifade ve istifaze kapıları size kapanacak. Allah sizi ve bizi muhafaza buyursun. Bunlar hakkı vacip olan Cuma'nın ehemmiyeti mevzuunda, Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hassasiyetini daha doğrusu Cenab-ı Hak'ın bu mevzuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e talim ve tebliğinin ağırlığını ifade etmektedir. Cuma bu kadar ağır ve bu kadar büyüktür. Araplar ona arube diyorlardı. İçtimaya vesile olması sebebiyle kendisine toplanma manasına gelen, topluluk manasına gelen, topluluğu ifade eden, maşeri vicdanın belli bir noktaya teveccüh ettiği anı ifade eden manasına cuma denildi. O bir içtimadır. Allah karşısında resmi geçide hazır hale gelmenin ifadesidir. Cenab-ı Hakk'ın teftişine hazır hale gelmenin ifadesidir. Günde 5 vakit namazını eda etmiş, bu mesuliyeti üzerinden atmış, hesap vermek üzere cuma günü Rabbinin huzuruna gelmiş toplu olarak. Tekmile hazır olarak, teftişe hazır olarak, Rabb'isinin emrine amade olarak Rabbin huzuruna gelmiş cuma. Sonra cuma denmiş. Biz bir davete icabet ederken, bizim için kârlı saydığımız, zevkli saydığımız şeyleri terk ederken, cumaya gelirken, koşarken nasıl bir doruğa ulaştığımızı, ulaşacağımızı düşünerek bu hava içinde geliyoruz. Allah idrak ettirsin inşaallah Teala. Melekler yeryüzünde cuma kılan cemaatle cuma kılarlar. Sizin namazınıza iştirak ederler. Cuma topluluğu melekler vardır. Sizin dualarınız arasında masum dualar da yükselir Allah'a. Çoğu bunların size istiğfarı teşkil eder. Mağfiret et Allah'ın kullarını, merhamet et Allah'ın kullarına, medet et Allah'ın kullarına, terakki ver Allah'ın kullarına, hususîle ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a, masumlar tarafından da bu türlü ve bu denlü, Duaların yükselmesi arasında bizim dualarımız ne kadar çelimsiz olursa olsun ümid ederiz ki kabula karin bulunsun inşaAllah. Cuma onun için camidir. Cuma camidir. Ehemmiyetine binaen de zaman, mekan, adet, cemaat ve hud ve şart koşulmuştur. O ferdi bir ibadet değildir aynı zamanda istediği yerde yapacağın ibadet de değildir. O, mahşer vicdanın teveccühüdür. O, Allah'ın ahadiyeti karşısında senin ahadiyetin ifadesidir. O vahid vahad olan Hazret-i Allah'ın kâmeti kıymetine göre sana lütfuna mukabil, azametine uygun kullukla O'na mukabele etmenin ifadesidir. Ve bu meseleyi tek başına eda edemediğinden edemeyeceğinden ötürü, ben senin sonsuz, senin تَعُدُّ نِعْمَةَ la لَا تُحْسُوهَا sözüyle anlattın. Sayıp dökseniz sayamazsınız. Üstesinden gelemezsiniz diye anlattığı nimetlerine karşılık ferdî durumumla mukabele edemem. Ferdî vicdanım buna kâfi gelmez. Ferdî kalbim bu işin üstesinden gelemez. Ferdî dimağım bu meseleyi kavrayamaz. Senin bu lâ-yuhad ve la yoksa nimetlerine karşı biz bir araya gelerek cemaat halinde bir kulluk takdim ediyoruz. Ben bütün arkadaşlarımın kulluğuyla sana dehalet ediyorum. Arkadaşlarım da benim içinde bulunduğum cemaatin kulluğuyla kulluklarını sana takdim ediyorlar. Binaen aleyh biz bunu bir salati kübra yapıyoruz. Binaen aleyh benim buradaki cılız sesime bakma Allah'ım. Cemaatin gür ve dolgun toplu halde Allahu ekber de işlerine. Rabbena ve lekel hamd de işlerine. Allahu Ekber deyip rüka gidişlerine, Allahu limen hamide deyip kıyama kalkışlarına, kavemeye kalkışlarına, Allahu deyip secdeye gidişlerine, Subhana Rabbiyel Alâ deyip secde seni tesbih etişlerine bak. Bu gür ve cemaat sesi içinde ben senin sonsuz nimetlerine karşı şükrüme eda ettiğim zannı ve niyeti içinde bulunuyorum. Cuma bu manada camidir, onun içindir ki onda cemaat şarttır, fert cumayı eda edemez. Onun için Cuma mekanda şarttır, dağ başında dere dibinde Cuma kılınmaz, belki o az çok medenileşmiş, şehirleşmiş, maşeri vicdan ne demek bunu kavramış, toplu hareket edebilecek hale gelmiş, kadisi, hakimi, hakemi bulunan yerlerde olur, bir mekanda şarttır halbuki umum namazlar için fahri kainat efendimiz ve ju'ilat liyel ard mescidan ve tahura yer bütünüyle benim için mescid namazgah ve temizdir buyuruyor. Cuma için bu böyle değildir. Sen sopanı önüne sütrü olarak dikip cuma namazı kılamazsın. Bu bir medeniyet meselesidir. İhtimayının gelişmesi meselesidir. Topluluğun ne demek olduğu, maşeri vicdanın ne demek olduğunu toplu yaşamanın ne demek olduğunu kavramış olmanın ifadesidir. Onun için mekan da şarttır. Hatta emir şarttır veya emirin niyabetinde bulunan bir zatın bu mevzuda takaddüm edip size imameti şarttır. Çünkü cuma aynı zamanda devlet halinde yaşar hale gelmiş bir cemaatin ibadetidir. İçtimaisi, içtimai yapısı doruk noktaya ulaşmış bir cemaatin Allah'a takdim ettiği ibadetidir. O ferdi ibadet değildir. Bu noktada Cuma camidir. Cuma'da yine cemaat hutbeyi dinlerler. Cemaat halinde eda ettikleri bu namaz ancak cemaatle kılınırsa namaz olur. Hatta cemaate de tayin etmişlerdir. Üç kişi olacak, İmamdan başka üç kişi olacak yedi kişi olacak, on iki kişi olacak, kırk kişi olacak, seksen kişi olacak gibi fukaha arasında değişik rivayetler bize cemaatin adedi mevzuunda da bir şeyler getirmektedir. Cem'in akalli üç kişidir. Bana bir kısım eşhas geldi dediği zaman, dendiği zaman en az üç kişi anlarız. Onun için Ebu Hanife, Rahim, Eumullah, Arap dilinin karakteristik durumuna göre cuma cemaatinin azını, minimumunu üç kişi olarak almıştır. İmam Malik ise radiyallahu anh hazretleri havari sayısını almış 12 kişi demiştir. Hazret İmam Şafii 40 kişi demiştir. Böyle bir cemaat bir araya gelmeden şartlarını haiz bir cuma namadı olmaz diyor. Cebra cuma camidir. Cuma cemaat halinde eda edilecek. Cenab-ı Hakk'ın cemii nimetlerine karşı Cemaatın şükrünü takdimden ibaret olduğundan dolayı biz bu şükrü cemaat halinde eda etmeye çalışacağız. Allahu Teala ve Teqaddas Hazretleri edaya muvaffak kılsın. Onun için yine Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem da dikkat çeker. Minberde hutbe irat buyururken aslan postuna veya kaplan postuna bürünmüş namaz öyle kılan, veya yünden elbiseler giyip terden ötürü de kokan elbiseleri sırtında taşıyan sahabiye cuma günü için ayrı bir elbiseniz olsun olmalı. Ayrı bir elbiseniz olmalı zira bu bir cemaat namazıdır. Etrafınızdaki insanları rahatsız etmiş olursunuz. Yine bu noktaya dikkat çeken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "El-usvu vacibun yevmel cum'ati ala kulli Bu hadis müttefakun aleyh bir hadistir. Cuma günü gusül, rüştü ermiş her ferd için vaciptir. Huka bu meselenin münakaşasını yapar, kimse olduğu gibi kabul eder, vaciptirdir. Fakat mezhebimiz gibi başka pek çok mezheplerde de Cuma günü gusletmek sünnettir. Sünnettir, Hazreti Ömer Hazretleri Minber'de hutbe irade ederken tam hutbe esnasında Cenab-ı Osman içeriye girdi. Sahabi çok fıtriydi birbirlerinden gelen şeylere karşı tahammüle hazırlıklı idiler. Kırılma ve gücenme yoktu. Asrımızda derde böyle bir muhalece belki geriye tepmeye vesile olur. Ben tavsiye edemiyorum çünkü bu çok fıtri olmak istiyor. Çok tabi olmayı, riyadan, Sumadan uzak bulunmayı iktiza ediyor. Sahabi arasında biri bir kusur yaptı mı çok rahat söylerlerdi. Kendisine ait olmayan, bir mahallede, ev içinde bulunmayan bir mahallede esrarengiz olanan bir adamı gördü mü, senin işin nedir burada, kimi baştan çıkarmak istiyorsun, rahatlıkla söylerdi. İşin, gücün olmadan sokakta ne dolaşıyorsun derdi. Ve siz Buhari ve Müslim'de gördüğümüz hadiseye, bakaya bakın. Raşit bir halife mescitten içeriye giriyor hutbe irad edilirken. Diğer Raşit halife devrin halifesi Hazreti Ömer hutbe irad ediyor minberde. İçeriye giren Hazreti Osman'dır, soruyor bu dakikaya kadar neredeydin ya Osman, hutbeyi kesiyor, soruyor. اِذَا نُدِيَ Salatimin مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma günü ezan okunduğu zaman gelecektin, sen neredeydin şimdiye kadar? Ey Allah'ın Peygamberinin halifesi! Ezan-ı Muhammed'i duyar duymaz hemen abdest aldım koştum ancak yetişebildim. Mazeret meşrudur ve aynı zamanda kabullenme vardır, itiraf vardır, ezanı duymamıştır, saati yoktur, duyduğu an hazırlanmış koşmuştur, ancak o kadar yetişebilmiştir. Ya Osman, ezanı duydun, mescide koştun, nerede bunun guslu? Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem abdest değil, gus edeceksiniz buyurmamış mıydı? Minberden ikaz buyuruyor Hazreti Ömer en küçük adab şeriat'a kadar ikaz buyruluyor. Ama Hz. Osman biliyor ki, Cuma günü gusletmek farz değildir. Cuma'nın şartlarından değildir, abd de olabilir. Onun için Rasûl-i Ekrem buyururlar ki, مَنْ تَوَقْبَعَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَنِعْمَةُ وَبِهَا وَمَنْ غَسَلَ فَالْغُسْلَ اَفْطَلَهُ كَمَا قَالْ